Örtülmeyi esaret olarak görenler cevap vermelidir. Çılgınca süre giden suni tüketimin kölesi olarak moda patronlarının emirlerinin doğrultusunda giyinen ve soyunan kadın mı esarettedir? Yoksa kendine yönelen gözleri geri çevirmiş, örtüsü içinden sonsuz güzelliklere uzanmaya hazırlanan kadın mı? Zevk aracı olarak satılmayan malların satış cazibesi olarak görülen kadın mı esarettedir? Yoksa tesettürü, iffeti, erdemiyle takvaya ulaşmış, örnek anneliğiyle çocuğuna örnek, öğretmenliğiyle topluma örnek insan olan, örnek insan yetiştiren kadın mı? Gençliğinden, ucuz emeğinden istifade edilerek bir eşya konumunda tutulan kadın mı esarettedir? Yoksa Yanılmaya açık beşeri kuralları reddedip, kendini ve her şeyi en iyi bilen Rabbinin kurallarına ve engin merhametine sığınan kadın mı? Kur'an-ı Kerim'de boşanma, miras, evlenme ve tesettürle ilgili birçok ayet vardır. Rabbimiz, erkek ve kadının ortaklaşa yürüttükleri, aile kurumunda meydana gelecek olası anlaşmazlıkları ortadan kaldıran, Erkeğe ve kadına sorumluluklarını ve haklarını bildiren ayetlerle evliliğin önemini ortaya koymuştur. Tesettürün evliliğin korunmasında ve evliliğin teşvikinde önemli bir yeri vardır. Buna mukabil batılı anlayış çıplaklık ve kozmetik ürünleriyle cinselliği ve şehveti sokaklara taşıyıp evlilik kurumunun varlığını tehlikeye sokmuştur. Ancak bir kocanın muhatap olması gereken cinsel dürtülerin sokağa çıkması batılı anlayışa pahalıya mal olmuştur. Bu sayede tecavüzler, sapık eğilimler ve zina olağan hadiselerden ibaret olmuştur. Ayrıca sanat eşittir cinsellik anlayışı körüklendikçe kadının onuru azalıp fuhuş sektörlerinin karı çoğalmıştır.